Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince elbette onları dünyada güzel bir şekilde yerleştiririz. Ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Keşke bilselerdi.